Ev sahibi olmak için iki kardeş ortaklaşa müteahitten bir daire alıp tapu aşamasına gelmeden bu daireyi satarak eldeki karla yeni bir daireye müracaat ediyoruz. Böyle böyle her birimiz ev sahibi olana kadar bu işleme devam ediyoruz demiş hocam. Benim hissem nisap miktarını aşmış durumda. Şu anki daireyi 170 bin liraya sözleşme yaptık. Yaklaşık 110 bin lira peşinat verdik. 60 bin lira kadar müteahhite ödeyecek borcumuz var. Hisselerimiz yarı yarıya sorum şu ki bu aşamada bana zekat hanç ve kurban düşer mi? Teşekkür ederim. Şu anda elinde para yok. Evet. Parayı eve yatırmış. Nakit olmadığı için kendisine hac, zekat, kurban düşmez. Ancak bu evi ticaret yapıyor ya hı hı. elindeki mal ticaret eşyası. Fakat bunu edinmek için yani kendine oturacak bir ev satın almak için yapıyorsa evet. Onun için yapıyorum. Bu zekata tabi olmaz. Ama e, ben işte bununla çoluk çocuğumun geçimini sağlamaya çalışıyorum. E, buradan elde edilecek karları arttırarak işte daha da sermayemi büyüterek ticaretimi devam ettirmek ve böylece çoluk çocuğumun nafakasını, geçimini temin etmek düşüncesindeyim diyorsa o zaman e, zekat vermekle yükümlü olur, hacca gitmekle yükümlü olur, kurban kesmesi de gerekir. Evet. Ha, elde nakit para yok. E, canım o zaman e, şey zekat onun zimmetinde borç olarak kalır. Evet. Fakat bunlar hepsi ticaret yapmak maksadıyla ise. Ama oturmak için ev almak gayesiyle bunu alıp satıyorsa o zaman o zekata tabi olmaz. Evet.